Mısır Piramitlerinin Sırrı Ayşeciğim iyi ki bu geziye seninle beraber geldim. Mısır Piramitlerini çok merak ediyordum. Gerçekten benim için hem çok eğlenceli hem de çok faydalı bir gezi olacak. Ben aceleden çok araştırma yapamadım. Senin piramitler hakkında bilgin var mı? Gezmeden önce bana biraz anlatabilir misin? Tabii ki canım. Ben gelmeden önce iyice araştırdım. Mısır piramitlerinin her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiş. Ve bu taşların temin edilebileceği en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaktaymış. Peki bu taşların nasıl getirildiği biliniyor mu? Hayır, maalesef bilinmiyor. Bunlardan başka piramit kimin adına yapıldıysa onun bulunduğu odaya yılda iki defa güneşin girdiğini de okudum. Bu günler o kişinin doğduğu ve tahta çıktığı günlermiş. Neden acaba? Çok ilginç. Güneş girmeyene ve doktor girer atasözüne zıt bir olay. Ama bir faydası varmış demek ki. Ayşeciğim, ben en çok mumyaları merak ediyorum. Onlar burada nasıl korunabilmişler? Bunlarla ilgili bir şey biliyor musun? Bu konuyla ilgili çok bilgim yok. Ama mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan... ...mumyaları ilk bulan 12 bilim adamının kanserden öldüğünü okumuştum. Mumyalarda radyoaktif madde varsa... Bunun başka olumsuz etkileri de olabilir bence. Başka olumsuz bir etkisinin olup olmadığını bilmiyorum. Ama piramitlerin içerisinde ultrason, radar, sonar gibi cihazların çalışmadığını biliyorum. Belki de bu mumyalarla ilgili olabilir. Ayrıca kirletilmiş suyu birkaç gün piramitin içine bırakırsan... ...suyu arıtılmış olarak bulabileceğini de az önce bir turist söyledi. Çok ilginç değil mi? Ayrıca sütünde burada birkaç gün süreyle taze kalabileceğini... Ve daha sonra hiç bozulmadan yoğurt haline gelebileceğini de internetten öğrenmiştim. Sen çiçekleri çok seversin. Bitkilerin piramitlerin içinde daha çabuk büyüdüğünü biliyor muydun? Öyle mi? Hiç duymadım. Keşke en sevdiğim çiçeğimi de getirseydim. Bir de çöp bidonunun içindeki yemek artıklarının hiç koku yaymadan... ...piramitlerin içinde mum da az önce bir rehber kendi grubunu anlatırken duydum. Ve son olarak... Kesik, yanık, sıyrık gibi yaraların bir pirametin içinde daha çabuk iyileştiğini de biliyorum. Ayşeciğim gerçekten sayende şimdi daha iyi gezebileceğim. Ben de belki birilerinden farklı bir şey duyarsam sana anlatırım. Artık gezmeye başlayabiliriz. Hadi o zaman gezelim.